İman edecek. Çünkü Allah Azze ve Celle Hucurat suresi 15. ayette buyuruyor ki: "İnnel mu'minunel lazina amenu billahi ve rasulihü semma lem yertabu ve cehadu biemwalihim ve anfusihim fi sabilillah ulaikehümus sadikun." Diyor ki müminler ancak o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman eder, sonra da bunda şüpheye düşmez, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerdir. İşte bunlar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 hiçbir şekilde şüpheye düşmeyecek. Bir diğeri de üçüncüsü ihlas demiştik. Biliyorsunuz eee Zümer suresi 3. ayette "Elenillahi'd-dinul halis" buyurulmakta Dikkat et. Halis din yalnız Allah'ındır. Ve yine Zümer 2. ayette "Feabdullaha muhlisan lehud-din" o halde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 Yedincisi ise kabuldür. Yani Allahu Teala ve Celle Safa suresi 35 ve 36'da buyuruyor. İnnehum kanu izen qila lehum la ilahe illa Allah yestekbirun ve yekulun e inna latariku aaletena li sha'irin Yani diyorlar ki çünkü onlara Allahu Teala ayette mehalen diyor ki çünkü onlara Allah'tan başka hak ilah yoktur denildiği zaman kibirle de derlerdi ki mecnun bir şair için biz ilahlarımızı mı terk edeceğiz? Yani bu okuduğumuz yedi husus ama en önemlisi dört husus. ilim ilimle söyleyeceğiz la ilahe illallahı. Kesin bir inanç olan yakinle söyleyeceğiz. İhlasla söyleyeceğiz. Ve yine sıdk ile söyleyeceğiz.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 Biliyor ki bu kelime efendime söyleyeyim hak olan bir sözdür. Ancak ilim yok, ilmem bunu bilmiyor. Efendime söyleyeyim veya belki de ihlasla söylüyor. Ancak ilmem bunu bilmiyor. Yani günümüzde çoğu insan taklit üzere bir inanç taşıdıklarından böyledir. Hatta geçen hafta bir konuşmamızda biz bunu dile getirdik. Dedik ki İmam el-Bani rahimullah da bunu söylüyor. Diyor ki.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 Bugün insanlar La ilaha illallah diyorlar ancak manasını bilmiyorlar. Elbani rahimullah diyor ki kişi kişi La ilaha illallahı bugün söylüyor ancak mana itibariyle bilmiyor. Bugün kişiye La ilaha illallah manası davet olarak e, anlatılmalıdır veya davet davet olarak kişi buna çağrılmalıdır. Yani ne demek? Mesela, Hz. Muhammed diyor, Men illallah. Kim la ilahe illallah derse cennete girer." Ama evet, doğrudur. O dönemlerde Mekke'li müşrikler la ilahe illallah'ın manasını biliyorlardı. Örnek verelim. Ebu Cehil la ilahe illallah der ise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 Müşrikler temsil etmişler Müşrikler yapmışlar Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ashabı Allah Azza ve Celle'yi Lafızlarıyla Akideleriyle Amelleriyle Tevhid etmişlerdir Allah Azza ve Celle Mekke müşriklerinin Durumunu haber verirken Mesela ayette diyor ki E in sealtahum men halakas semevati vel ard Le yakulunallah Onlara sorarsan yani, o müşriklere sorarsan, yeri ve göğü kim yarattı diye, Allah diyecekler. Allah derler. Dolayısıyla, onlar Allah'ın varlığına iman ediyorlardı. Ancak bununla beraber ona şirk koşuyorlardı. Bugün bir Müslüman, uluhiyet tevhidini bilecek. Yani, yüce Rabbimizi siillerinde birleyecek. Ey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 yüce Rabbimizi birlemesi. Ne? Yani namazında Rabbimizi birlemesi, duasında, haccında, ibadetlerinde ve sair bütün ibadetlerinde yüce Rabbimizi birlemesi rububiyet tevhidinin bir gereğidir. Allah-u Alem ümmetin en çok ihtilaf ettiği en çok ihtilaf ettiği tevhidin kısımlarından biri de budur. Bir diğer tevhidde mesela Türkiye'de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 gerek yüce Rabbimizin baldırı vesaire daha bunlar çoğaltılabilir birçoktur. Nasıl haber verdiyse ehli sünnetin tuttuğu yolu tutuyoruz. Ediyoruz ki yüce Rabbimiz Şura suresi 11'de belirttiği gibi bu bizim için bir esastır. Leyseke mislihi şey. Onun hiçbir misli yoktur. Zatında misli olmadığı gibi sıfatlarında da misli yoktur. Dolayısıyla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 kendisine fayda verir. Ancak, ancak şunu da söylemekte fayda var. Mesela Sıla radıyallahu anhle Sıla ile Sıla isminde ve Huzeyfer radıyallahu an arasında geçen bir konuşma var. Bir hadis naklediyor Huzeyfer radıyallahu anh diyor ki, yani bir inancımızı söyledik ama bu hadisi de söylemeden.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 Dolayısıyla biz bu sözü söyleyen kimseleri de sözlerinden ötürü le ilellallah açıktan söyleyen bir kimseyi biz tekfir etmeyiz kalbinin durumunu da bilmeyiz Dolayısıyla bu sözü söylediğinden ötürü ona Müslüman muamelesi yaparız gerek evlenmesinde gerek efendime söyleyeyim e, miras hukukunda gerek e, vefat ettiğinde cenazesinde vesaire vesaire yani tabi arkadaşlar ne demek istediğimi anlıyorlar yani biz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 Ad'u ila ala basiretin ana ve men ittaba ani ve ma ana minal musrikîn. Yani diyor ki, işte bu benim yolumdur. Ben ve arkadaşlarım açık bir basiret üzere Allah'a davet ederiz. Gerçekten açık bir şekilde ilim bellidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben sizi gecesi gün gibi aydınlık bir yol üzere bıraktım. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam ihtiyaç duyduğumuz bütün konularla ilgili bize davette bulunmuştur, bizlere haber vermiştir ve hüccetini oluşturmuştur. Dolayısıyla ilk bilmememiz gereken şeylerin arasında da el ilmu kablul kavlu vel amel ilim gelir ve bunun başında da la ilahe illallah dayanan ilim gelir. Yani günümüz insanları la ilahe illallah diyorlar ancak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 Allah'ın vechini arzulamaktan da kasıt az önce söylediğimiz gibi yani içinde ihlas olan, içinde ilim olan, içinde efendim sıdk olan, içinde yakîn olan e, inan şeklidir herdihi Allahu alem. Evet ben burada bunu noktalıyorum inşallah.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 bunu kılarım. Çünkü biliyorsunuz oruçlu bir kimse yani böyle bir e, örnek verecek olursa oruçlu bir kimse yer içerse unutarak yer içerse Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o kişiyi yiyip içmesine devam etsin. Niçin? Yani o kişiyi yiyip içmeye devam etsin derken Aleyhisselatü Vesselam çünkü o unuttuğu an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 Bakınız az önce dedik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hacamat yaptırdı ve ücret ödedi. Sahih bir hadis. Bir başka şeye, sahih hadiste diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor diyor ki 3 kazanç haramdır. Fahişenin kazancı köpek alışverişinden elde edilen kazanç ve hacamattan elde edilen kazanç. Şimdi biliyorsunuz sahişenin kazancı zaten haramdır. Tamam bunu bir öğrendik.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 yapan kimseye de bir hediye vermek sünnettir. Ey ücret de verilebilir. Ancak bir kimse bunu bir müessese şekline getirmesini Aleyhisselam yasaklamıştır diyorlar. Selef alimleri. Yani ney? Hani nasıl günümüzde sünnetçiler var? Bu işten gelir elde ediyorlar. Bir de hacamat yatan yani bu işte kurumlaşmayı, bunu meslek edilmeyi, bu işten gelir elde edilmesini, yani kan, kan alarak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 mescittir. Yani kişi namaz kılmak zorundadır. Namaz kılmakla mükelleftir. Yani ben kendim acizane kardeşlerime şunu söylüyorum. Diyorum ki İkra Suresi'ni okuyunuz. İlk 5 ayetten sonra ne diyor? Ara ra'eytellezî yenha habdan izâ salâ. Arâyte in kâne 'alel huda ev emere bitakvâ? Ve devam ediyor. Nihaya diyor ki seni diyor namazdan alıkoymak isteyene itaat etme sen secde et ve yaklaş. Yani ben ne demek istiyorum? Hiçbir okulu hiçbir efendime söyleyeyim iş yerini hiçbir sebebi namaz kılmaya özür olarak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 sen azmettin mi artık Allah'a tevekkül et. Biz Allah'a hakkıyla tevekkül edersek ben inanıyorum ki en zor şartlarda bile namazı kılabiliriz. Namaz Konum bu değil ancak bununla ilgili öneminden itibaren söylüyorum. Ben sorunuzu anladım kardeş. Öğle vakti girmişse öğleni kılacak. Biliyorsunuz namazın sıhhati için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 Selef alimlerin yaptığı gibi bu nasları, bu hükümlü nasların hepsini toplayarak ayet ve hadislere bakarak ortaya çıkan en sağlıklı görüşü inşallah biz paylaşacağız. En sağlıklı görüş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seferi olduğu halde kasir yapmıştır. Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki, Sefere çıktığınız zaman namazı kısaltın. Ve Allah Allah Resulü ve Vesselam diyor ki ne, bu Allah'ın bir ikramıdır. Allah ikramının alınmasını da sever. Abdullah İbni Umar radıyallahu anh diyor ki ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolculukta bulundum. Hiçbir yolculuğunda kasiri terk etmedi. Yani her zaman kasır kıldı. Dikkat ediniz. Ve diyor ki ben Ebubekir radıyallahu anh'la yolculuk yaptım. O da bütün yolculuklarında kasir yaptı. Ben babam Umar radıyallahu anh'la yolculuk yaptım. Babam da tüm yolculuklarında kasir yaptı. Ali ve Osman radiyallahu anhümle ben yolculuk yaptım onlar da bütün yolculuklarında namazı kasir yaptılar ve arkasından şu ayeti okuyor diyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ yani Ahzab suresi 21'i okuyor diyor ki muhakkak ki sizin için da güzel örnekler vardır aleyhissalatü vesselam hatta Ümmü'ne Ayşe radiyallahu anhede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 dört olarak kılması gerektiğini bizlere haber veriyor. Doğrusu namazları yolculukta kasir yapmaktır yani kısaltmaktır. Peki cem' edebilir miyiz? Cem'i tehhir ve cem'i takdim dediğimiz şey yani öğleni ikindiye tehhir etmek veya ee, takdim etmek yani yaklaştırmak ikindiyi öğlenle beraber kılmak ya da akşamı yatsıya tehhir etmek ya da yatsıyı akşama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 Çünkü hepsi hacdan geliyorlar. Allah aziz aziz ve Vesselam hadiste haber veriyor. Diyor ki, <gülüyor> El haccü mebrur ma leyselahu cezaen illel cenne <gülüyor> Mebrur olan bir haccın cennetten başka karşılığı yoktur. Yani bunu demesi, Aleyhisselatü ve Vesselam böyle müjdelemiş. Ben bu e, otobüsteki arkadaşlar dedim. Şimdi hepsi diyecekler ki, sen dur nasıl durmuyorsun bunu bekliyorum.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 cem' etmeye gelince de yani öleni ikindiyle ikindiği akşamla birleştirmeye gelince bu da ruhsattır. Bu da ruhsattır. Kişi eğer vaktinde kasir yaparsa vaktinde ama kasirle kılarsa bu hazimettir. Ama cem'i yaparsa kesinlikle yapması mübahtır, meşrudur. Ona ruhsattır. Ancak eğer vaktinde, vaktine bırakırsa daha güzel azimmet olan davranış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 Acizanı olarak ben böyle bu kadar cevap verdim. Allah sizlerden razı olsun. Subhaneke Allahümme bihamdike eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruka ve etubu ileyk ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala Ali Muhammed.